اللهم لا سهل إذا ما جعلته تجعل الحزن إذا شئت ebedi bir ömür versen ve size olan nimetimi, ihsanımı takdir edin. Bu verilmiş olan bütün nimetlere şükredin desen, biz yine de üzerimizde varlığın nimetini ve ihsanını layıkıyla sayamayız, layıkıyla takdir edemeyiz, layıkıyla da şükredemeyiz ya Rabbi. Ey ilahımız, sen bizi bize bıraksan Asla senin kadro kıymetini bilemeyiz. Ey Mevlamız, ey ilahımız, Sen Kendi nesil Nasıl takdis, tahmin Ediyorsan, öylesin Ya Rabbi Ya sen kendi zatını nasıl yüceltiyorsan Öylesin. Biz olduğu gibi iman ediyor ve bu noktada Asla asla itiraz etmiyoruz. Biz Şu perişan halimizle bile anca anca sana şükredebilir. Bu şükretmemize bile bir karşılık veremeyiz. Üzerimizde var olan nimetlerin o kadar çok ki üzerimizde var olan ihsanın o kadar çok ki biz aciziz, biz tam manasıyla bunu idrak edemiyoruz. İlahi yarabbi sen nasıl kendini vasf öylesin yarabbi. Ey ilahımız, ey Mevlamız. Seninle karşılaşana kadar bu hak dava uğrunda bizlere sabır ve sebat nasibini eyle. Ey bir kardeşler. İnsanoğlu bir hassa Müslümanlar âlimiyle zalimiyle nasaten muhtaçtırlar. Bugün şu dünya küresi içerisinden Facili de, Salih'i de, Günahkarı da, En abidi de, Takvalısı da, Hacısı da, hocası da, Hepsi nasihate muhtaçtırlar. Kardeşler, Sünnetullah gereği, insan Genelde, karşısına, iki tane etken çıkar. Bu hak dava uğrunda gittiğimizde, Sırat-ı Mustafa'nın yolu üzeri gittiğimizde, önümüze bazı çeşitli yollar çıkar. Bu çeşitli yollarda da önümüze iki etken çıkar. Biz ne zaman hak yoldan başka yollara sapacağımız anda şeytanın ve şeytanlaşmış olan insanların ve cinlerin yoluna sapacağımız zaman birincisi önümüze bir nasihatçı çıkar. Ve bize nasihat eder. İkincisi ise önümüze ibretlik olan malzemeler veyahut da ibretlik olan olağanüstü olaylar karşımıza dikilir. İnsan nasihete muhtaç ya, evvela hassas bir gönüle sahip olan bir mümin, bir Müslüman için nasihat kafidir. Gelirsin, nasihat alırsın. Ve o mümin öyle bir Müslüman ve mümindir ki etrafında var olan bütün olaylara şöyle bir nasihat, ibretlik gözüyle bakar ve her orayda kendine bir hisse çıkartır. Duymuş olduğu bir trafik kazasında, ani bir ölüm haberinde veyahut da çeşitli zulümlerin hepsinden kendine bir pay biçebiliyorsa, bir hisse alabiliyorsa demek ki bu Müslümana bir nasihat yeter. Bir nasihat yeter. Ama kalpleri hamlaşmış olanlar kalpleri kasvetleşmiş ve katılaşmış oranlara nasihat yeterli değildir. O insana yetecek olan tek şey nedir? O insana yetecek olan şey başına ibretlik bir olay gelecek. Allah onu biraz süründürecek, biraz azaba düşer kılacak. Sonra o adam kendi kendine gelecek. Eğer kalbi insanın gaflette ise bu insan istediği kadar da nasihat dinlese asla ve asla adırış etmez. Eğer bugün Müslümanlar biz o kadar vaazlar dinliyoruz, nasihatler dinliyoruz, bizi tesir etmiyor diyorsa o insanların kalpleri hamlaşmış, kalpleri gaflete düşmüş, hatırlaşmıştır. Ama hayır, ben bir hadis şerif duydum, hayatım değişti diyen bir insan ise, demek ki o insan kalbi hassasmış ki ayarı vurmuş, frefansı yakalamış ve yoluna devam etmiş. Kardeşler, bunları söylememizdeki etken en önemli şey şudur. Biz Müslüman olarak Sırat-ı Mustafa'nın yolu üzere gidiyoruz. Hayatımız bazen medcezir ile gergit arasında gidip gidip geliyoruz. Yani bir gün bakıyorsun takvalı bir hale bürünüyoruz. Öbür gün yeryüzünün belki en facil insanı biz oluyoruz. Bir gün kurmuş olduğun bir namazda kendine geliyorsun. Güzel bir namaz kıldım diyorsun, namazından tad alıyorsun. Öbür gün yapmış olduğun amel yüzünden aynaya baktığında sen nasıl bir insansın? Yeryüzünün en facif, en günahkar adamı herhalde sensin diyorsun. Bizim hayatımız böyle gergitlerle geçiyor. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'yi borbol duvar derim bana, hassaslaşsın. Eğer bugün bir nasihat edip de biz kendi hayatımıza yön veremiyorsak, inanın gün gelir, öyle bir ibret, öyle bir azap başımıza gelir ki sonra ahvah etsek de asla ve asla bir kar elde edemeyiz. İstediğimiz kadar çırpınsak da inanın bu olur kalırız. Kardeşler, kalbi rakip olan, ince olan insanlara finansiyat yeter. Bir kıyaslama yapayım. Allah Resulü ve vesselamın sağının adamı olan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh geldi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona sadece dedi ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah O bu kelimeyi duyar duymaz bütün bütün inançlarından, bütün adetlerinden o kötü olan ahlaklarından vazgeçip İslam dinine girdi Hastavu Bekir oldu ama Ebu Cehil'in kapısına yüz kere gidildi hiçbir sonuç vermedi demek ki esas olan o frekansı, o ayarı yapılabilmek Hasta-ı Bekir iyi yakaladı iman frekansını. Ama Ebu Cehil yakaladı. Hepsi de aynı Kabe'nin etrafında dönmelerine rağmen, hepsi de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görmelerine rağmen tutmadı. Kimisi imanda zirve yaptı, kimisi küfürden iyice aşağılara battı. Belhum adal dediğimiz hayvanların daha da aşağısı hayvan olup çıktılar. Kardeşler, Bugün bu nasiyetten bahsetmemizin asıl nedeni bizim bir problemimiz var. Hele hele geçen haftaki sohbetlerde de hatırlayacağınız üzere söylemiştik Ramazan ayında birazcık düşünüp de kendi eksimizden ve gerek Müslümanlarda görmüş olduğumuz bir kötü bir şey vardı. O da Müslümanların ahiraki sorunlar yaşamasıydı. Bizler dedik ki artık bundan sonra bu problemin üzerine üzerine gideceğiz. Ve bizim için en güzel örnek, en güzel numune-i kimse, onu huzurumuza getireceğiz. Ve ondan örnekle, örnekler alacağız, ondan besleneceğiz. Tek kaynağımız da olacak. Allah Azze ve Celle'nin yürüyen Kur'an dediği bir kişi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o mümtaz şahsiyet. Gelmesiyle bütün ümmetin karanlıklarının bir anda aydınlığa çevirdiği tek insan. Muhammed Aleyhisselam. Bugün içinden çıkar, bu çıkamadığımız ahlak problemini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a taşımak zorundayız. Din nasihattır. Sahabe gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sana ne üzere beyat edeyim? Ey Allah Resulü dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlara nasihat etmek üzere benimle beyatleş. O da diyor ki insanlara nasihat etmek üzere seninle beyatleşiyorum. Ve ondan sonra o sahabe etrafında görmüş olduğu bütün Müslümanları nasihat ediyor. Bizler de kardeşler işte bu nasihatlerle yorumumuza devam etmeye çalışacağız. Bugün bir vafya var. Bugün her Müslüman'ın kendi kendine sorması gereken bir soru var. Biz ne yapıyoruz? Nasıl bir hale bürünüyoruz? Yani sahabe nesline bakıyoruz. ilim az, amel çok. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den duymuş oldukları bir sözle şaha kalkıyorlar bugün bizler tam tersi. Bugün belki şurada var olan Müslümanların diyelim hani tabaka tabaka derece derece hani bölmek inşallah sizleri kırmasın. Yani çok fazla İslamiyet'i fazla ben bilmiyorum diyen bir kişi belki sahabelerden daha fazla ilim biliyor. Belli başlı sahabeler haricinde tabi. Özellikle peygamberden bir nasihat dinleyip de öne atılan inanın o sahabelerden daha az şey biliyoruz. O sahabelere baktığın zaman İlmi yekümler çok az, amelleri ciddi manada fazla ama bugün müslümanların bakın en alt derecesindeki insan sahabeden kat kat çok şeyler biliyor. Ama baktığınız zaman bizde hiçbir bir icra yok, hiçbir şey yok. Düz görüntüye baktığınız zaman sakal var, sarık var, cübbe var, her şey tamam. Kur'an da okuyoruz ama gel gelelim aynı Kur'an-ı Kerim okuyan kişinin evine gittiğinizde Hanımı namaz kılıyor, çocuğu namaz gör, kendisinde alakil, zafiyet, sorunlar var, sıkıntılar var. Bu demek ki, biz Müslümanlar açısından ciddi manada bir problem teşkil ediyor. Yani sahabenin az ilimle çok şeyler yap, yapabildiğine göre, biz Müslümanlar neden daha fazla şeyler yapamıyoruz? Üstelik kat katta fazla şeyler bilmemize rağmen. Onun için kardeşler, evvela sahabe radıyallahu anh'ın İyi bir şekilde takip etmemiz lazım. Bir şeyi biz ihmal ediyoruz. Bir şey var onu çok ihmal ediyoruz. İhmal ettiğimizden dolayı da bir türlü kendimize gelemiyoruz. İhmal ettiğimizden dolayı da etrafımızdaki insanlar bizden fazla bir şey öğrenmiyor. Bugün dünya coğrafyasından Müslümanların genel sayısına baktığınız zaman sayı noktasında problemimiz yok. Müslümanlar... Hadi biz en alt limitiyle 1 milyon 700 milyar yeryüzünde Müslüman yaşıyor. 1.700.000. Ve bu Müslümanlar yeryüzündeki insanların oranına göre yüzde 22, yüzde %23 23'e tekabül ediyor. Ama Allah rızası için bir ağırlığımız var mı? Yok. Ticaret diyorsun, ticarette Müslümanların örneği herkes kaçıyor. Evlilikte diyorsun, evlilikte de sınırta kalmışız. Yani ibadet noktasından tutun, muamelat noktasından tutun her şeyden maalesef maalesef Müslümanlar artık örnek alınmıyor. Onun için de çevremizdeki insanlara maalesef eti gösteremiyoruz. Bize zulmeden kafirlere karşı bir şey yapamıyoruz. Bugün yeryüzünde Müslümanların başına gelen sıkıntılara karşı biz Müslümanlar kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Eğer bugün bir, çok, bir, tokum, bir takım Müslümanlar zarar görüyoruz, zulme maruz kalıyorsan, bunda senin de var, benim de var. Çünkü bizler tam manasıyla bir şey değiştirmemişiz. Osmanlı'ya hasta adam derlerdi. O dönemde Yahudilerine takmış olduğu bir attı bu. O bile dünyada Peygamber aleyhisselatü vesselama bir hakaret edilse, dünyada dinimize ve de dünya güçlerinde diyelim o süper güçler diyelim dinimize hakaret edilse, Osmanlı onlar bile zayıf olmasına rağmen susturmaya çalışırdı ama bugün Müslümanlar kat kat fazla olmasına rağmen hiçbir şey yapamıyoruz. Burada sormamız gereken bir soru var kendinize, kardeşler. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıyla örnek almıyoruz. Bugün ümmetin içerisinde en büyük problem nasihettiniz içinde geçtiği gibi güzel ahlak problemidir. Bizler eğer bu peygamberi örnek alsaydık ve peygamberin getirmiş olduğu bütün güzel şeyleri alsaydık bugün dünyadaki bütün insanlar bize örnek olacaklardı. Onlara güzel bir örnek model çizecektik. Endülüs'e İslam nasıl gitti? Sahabelerin ticaretleriyle. Gel de adam ticaret yaptın. Baktı ki aldatmıyor. Her yerde fiyatlar pahalıyken adam normal bir fiyat çıkıyor o dönemdeki o Endülüs'teki insanlar diyor ya bu hangi din? Bütün insanlar kandırmaya çalışırken siz bizi kandırmıyorsunuz diye söylediklerinde biz Muhammed Aleyhisselam'a tabi dediğinde adamların hepsi İslam dinine girdiler ve Endülüs Müslüman oldu. Endonezya Müslüman oldu. Malezya Müslüman oldu. Bunların İslam'a girişe giriş gereçlerinden en büyüklerinden Müslümanlarla yapmış olduklar ticarettir. Ahlaki noktada Müslümanlar çok güzel örnek olmuşlar onlara ve onlar da Müslümanları görmüşler ve İslam dinine girmişler. Bizde en büyük zafiyet, en büyük problem bize aitttir kardeşler. Dolayısıyla bu güzel alak meselesini biraz yerlemelemiz gerekecek. Ne Allah azze ve celle Ra's suresi 11'de onu okumak istiyorum. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi Şüphesiz ki Allah bir toplum kendini değiştirmediği sürece o toplumu asla değiştirmeyecektir. Allah burada bir toplumu söylüyor ama aslında insanın kendi kalbinde var olan duyguları bir toplum gibi. Sen kendi nefsinde sıkıntılarını tamir etmediğin sürece, kendi elbisendeki o yırtık yerleri yama yapmadığın sürece Allah seni değiştirmeyecek. Allah beni değiştirmeyecek. Allah bu ümmeti değiştirmeyecek. Eğer bizler gerçekten Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını bütün yönleriyle örnek alırsak, o zaman Allah bizi değiştirecek. Namaz kılıyorum namazımda tat alamıyorum ya. Sohbete geliyorum sohbette bir şeyler öğrenemiyorum. Bu senin kafletinden kalbinden kaynaklanıyor. Burada duymuş olduğum bir hadisle daha insanlar yola gelebilir. Ama bizlerin kalpleri maalesef hastalıklı ve kafletli olduğu için nasihat söylense de çok fazla ilgilenemiyoruz nasihatten. Kardeşler. Biz bir adım atsak Allah koşarak gelecek bize hadis-i şerifte buyurabilecek. Biz bir nefsimizi ıslahatsek Allah bizi tam manasıyla ıslah Bundan dolayı kardeşler ben iki önemli etken sizlere zikretmek istiyorum. Bunlardan birincisi Ahzab Suresi 21 İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki uygulaması. Bu iki bu Etken iki önemli nedenler, inşallah ve hatta iki önemli ilaç bizim için gerçekten çok çok muhimmdir. Onun için bu iki etkeni inşallah kardeşler biraz daha taraflarımızın vermesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi de duyurur ki: Lekat kana fi Rasulillah uswatun hasana. Sizin için o Peygamber'de güzel örnekler vardır. De güzel örnekler vardır. Yani bugün çaresiz kalmış olduğun bütün şeylerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin için bir örnek. Dara mı düştün? Peygambere bakacaksın. Annen baban mı öldü? Peygambere bakacaksın. Yetim mi kaldın? Peygambere bakacaksın. Ticaretinde zarar mı ettin? Peygambere bakacaksın. Taşladılar mı? Dövdüler mi? Peygambere bakacaksın. Ailevi durumlarında sıkıntılar mı cereyan Peygamber'e bakacaksın. Hanımınla kavga mı ediyorsun? Peygamber'e bakacaksın. Peygamber'in hanımları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam damda yatırmışlar. Tavga etmişler. Hanımın senden dünyalık mı istiyor? Peygamber'e bakacaksın. Hepsinin cevabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da var. Allah Azze ve Celle onun için diyor sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Sizin için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o fethanet azam daha peygamber olmadan önce, bakın peygamber olmadan önce daha çiçeği burnundayken, yaşı gencecikken Mekke'ye müşrikler kendi aralarında bir problemle karşılaşıyorlar. Mekke'de Kabe'yi bina edip de inşa edip de Hacer-ül de yerine koyma meselesi cereyan ettiği zaman o Kabe'nin etrafında var olan tabileler silahlanıyor. O diyor ki bu şerefe biz nail olacağız. O diyor biz nail olacağız. Ve insanlar birbirlerine silah çekiyorlar. Ve birbirlerini vuracaklar. Birbirlerini vuracaklar. Birbirini kesecekler. O hale gelmişler. Onlar birbirlerini yerken diyorlar ki içlerinden bir tane, aklı bir tanesi ahirlerden diyor ki şu kapıdan içeriye kim girerse ilk girecek olan kişi hakem olsun. Halbuki onlar bilmiyorlardı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önceden de sonradan da insanlar için bir hakemdir. İnsanlar kendi işlerinde yaşamış oldukları problemlerde onu hakem tayin etse kurtulacaklar. O gün o insanlar aslında bilmeyerek bir şeyi bize şahit olarak gösteriyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim her meselemizde bir hakemdir. İçeriye girdiklik bakıyorlar ki ilk girecek insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oluyor Muhammed Aleyhisselam daha peygamber olmadan önce onu zaten görür görmez bütün insanlar seviniyor. Öyle bir adam ki kafirler, müşrikler bile onu görse seviniyor. Öyle bir adam. Onun için diyor Allah Azze ve Celle, i Hasene o sizin için en güzel örnektir. Öyle bir örnek ki kafirler bile görse ses Doğru, dürüst. Daha sonra kardeşler, o sahabe, onu örnek aldılar. Onun gibi yaşamaya çalışırlar. Mekkeri müşrikler, bakın daha İslamiyet gelmeden önce bile onun yapmış oldukları olayları kendi evlatlarını anlatıyorlar. Bu Muhammed var ya, Muhammed elemindir, güvenilir bir adamdır. Başımızda başlarına bir olay geldiği zaman onun çocuklarını anlatıyorlar. İçeriye ilk giren o olduğundan dolayı diyorlar ki tamam bu adama biz kefiriz. Bu adam ne derse onu yaparız. Dese ki faranca adam tamam kabul ederiz. Çünkü biliriz ki Muhammed, Muhammed yalan söylemez aleyhissalatu vesselam. usve Hasan Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle bir perde ve tepelerin gibi cübbesi gibi bir şey. Alıyor Hz. Resvet taşını içine koyuyor. Ve bütün etrafındaki Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerine diyor ki kabileli reislerine, liderlerine Herkes bir ucundan tutsun, herkes diyor kaldırıp yutursun o Bütün hepsi kalıyor o şerefe, herkes naidur. Yani bir tanesinin aklına böyle bir şey gelmiyor kardeşler. Peygamber Aleyhisselam kıvrak zekâları. Zaten peygamberlerin de özelliği budur, fetanet sahipleri. Yani nedir? zekaları kuvvetlidir. O peygamber aleyhisselam, 60 yaşında ve 63 yaşında vefat ediyor. Onun aklının 20'de biri bir insanda, şu an bir insanda olsa holdingler kuruyor, dünyaya hükmediyor. Aa, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm vefat ettiğinde hiçbir şey yok, dünyadan vefat ediyor. Diyor. Ve bu kişinin yapmış olduğu o özel taktikle, özel fikirle bütün Mekke'li müşrikten ileri yerimleri alıyor o. Hacı Taşı'nı getiriyor yerine, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm da o mübarek evleriyle Hacı Resulet Taşı'nı alıyor, yerine yerleştiriyor. Bitti mi? peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir adlı zat onun için diyor sizin için peygamberde güzel örnekler vardır o peygamberi örnek alın o peygamberi kendinize örnek alın diyor. onun için kardeşler onu tanımalım örnek alacaksan peygamber aleyhissalatü vesselam tanımak zorundasın bugün tarih boyunca hayatı en teferruatlı, en detaylı bir şekilde yazılmış tek peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tek peygamber. Bütün peygamberlerin hayatı az çok yazılmıştır ama peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatı tam yazılmıştır. Siyer-i Nebi diyoruz değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayatı. O peygamber öyle bir peygamber ki ona sadece bir insan gözüyle bakmak doğru değil. 124 bin peygamberin hepsinin tek tek ahlakını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taşıyor. 124 bin peygamber. O 124 bin peygamberi siz nehir olarak vasfedin. O peygamberi de Muhammed Aleyhisselam'ı da deniz gibi görün. O nehirlerin hepsi deniza. Muhammed Aleyhisselam. Herkes. Bütün peygamberin ahlakını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taşıyor. Onun için Allah Azze, Azze ve ne diyor? Sizin için peygamberden güzel örnekler vardır diye bizlere bahsediyor. Birakluydu daha Müslüman olmayan Ebusufyana sorduğunda Muhammed nasıl biridir? Yalan söyler mi? Sözünden döner mi? dediğinden Ebusufyan bile o dönem müşrik olmasına rağmen diyor ki yalan söylenmedi, hiç işitmedik. Ha bugün Müslümanlar yalan söylüyor. Hem de bile bile yalan söylüyorlar. Gözümü sine baka, baka yalan söylüyorlar maalesef, ticaret hayatında olsun, ilim hayatında olsun, gerek böyle muamelatlarda olsun, maalesef Müslümanlar yaran söylüyor, Müslümanlar anlatıyor, Müslümanlar kandırıyor. Bir peygambere bakıyorsun, 124 bin peygamberin örneğini taşıyan Muhammed Aleyhisselam'a, Ebu Sufya'nın bile o asla yaran söylemez dediği peygamberin ümmeti bugün yaran söylüyor ve asla terk etmiyor sizce bu peygamberin ümmetine yakışan bir şey mi? Usve-i diyorsun. Allah sizin için diyor örnektir ama biz onu örnek almıyoruz. Bu problem. Hem de kardeşler büyük problem. Müşriklerin en emin dediği bir alan. Hayber gazetesine çıktıklarında bir tane çoban, Yesar adında bir çoban Yahudi çoban geliyor koyunları dışarıya çıkarmış. Hayber karelerin dışına çıkarmış. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Bakıyor ki Peygamber bir şeyler anlatıyor. dinliyor. Daha bir vakit namastırmamasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ben bu dini iman etmek istiyorum. Ve geliyor orada Peygamber'in önünde kelime-i şadet getiriyor. Müslüman oluyor. Peygamber Efendimiz o şahsa dönüp diyor ki Evver'e dur. Şu koyunlarını diyor güzel bir şekilde sahiplerine teslim et. Ondan sonra geliyor. İnanın bu kelimeyi söylediği zaman, inanın Hayber'deki, Hayber Müslümanlar açlığından ölecek hale gelmişler. Sahabeler hepsi aç, susuz, perişanlar, fakirler. Ama buna rağmen Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şu koyunların diyor sahipleri, bu koyunların sahipleri de, daha İslam girmeyen Yahudiler veya da Hristiyanlar. Evvela şunları sahiplerine emanet et, teslim et. Ondan sonra gelişimize içimize Bu peygamber. Böyle bir peygamber düşün. Örnek. Numune-i Timsar. Kardeşler. Bir insanın doğruluğunu Allah tescillesin yeter. Allah tescillesin yeter. Sonra o insanın Allah katında doğru olduğu vakit. Müslümanlar katında da doğru olur. Zaten. Zaten. Müslümanlar katında doğru olduğu vakit kafirler katında bile ve kafirler nezdinde bile o insan doğru seviyesine çıkabilir ki bu insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. 1789'da büyük Fransız ihtilali olduğunda o dönemin en fikir adamlarından ihtilali fikir adamlarından Lafatey adındaki bir kizat zat bir fikir adamı insan hakları beyannamesi adlı yazısında şöyle söylüyor kardeşler diyor ki Ey Muhammed 1789'da bunu söylüyor Ey Muhammed senin adareti gerçekleştirmek hususunda ulaştığın seviyeyi bir daha hiç kimse o seviyeye çıkamadı o seviyeyi gösteremedi sen böyle bir adam öyle bir adareti gözettin ki senden sonra kimse o seviyeye çıkamadı bunu söyleyen ünlü fikir adamlarından lafa değil ve yine Hollanda'nın bir şehrinde kardeşler, geçen asrın ortalarında büyük bir ilim ve fikir adamları toplanıyor ve bunların hepsi Hristiyan. Dünyaya nam salmış ve hatta dünyada en mühim olan yüz adamı seçiyorlar. Yüz adamın en başına da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerleştiriyorlar Hristiyan olmalarına bu bile yeter değil mi? hep hepsi Hristiyan adamlar. Ama ona rağmen yüz kişi seçtiklerinde en birinci sıraya bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yerleştiriyorlar. Her şeyde peygamber örnektir. Bir tanesi ne diyor ki Ey Muhammed şu karşı olan dünyaya rağmen İnsanlar birbirine girmiş, siyasetler karışmış, herkes birbirini öldürüyor, yalan, dolan, has Bütün dünya tabiri caizse toplumumuzun tabirle anası ağlamış diyorlar ya. Öyle bir haldeyken bile o peygamber gelse diyor bir kahve içip bitirinceye kadar diyor bütün dünyanın problemlerini çözebilir. Bir kahve içip bitirene kadar peygamber bütün problemler alınabilir. İşte Muhammed Aleyhisselam böyle bir Kızın için usroyi hasanıdır diyor avazcıydı, ahzap sorusuydu öyle. Başka ama kimin için diyor ki Allah'a kavuşmayı umanlar için peygamber usroyi Hasan'a'dır. Adamın öyle bir kalbi var ki ahyaet korkusuyla atıyor böyle. Kalbi öyle bir atıyor ki sanki bir dakika sonra Allah'ın huzurunda olacağız. Allah hesap vereceğiz, hesap var kitap var, mizan var, cennet var, cehennem var, ateş var diyerekten öyle bir kalbe atıyor ki korkuyor. Adam takva sahibi. Güzel ahlakı sadece sakal bırakmakla, çarşaf giymekle betimlememiş, belirtmemiş. Adam telefon açıyor. Diyor ki, benim abim diyor, sakal tıraşı olacak. Sakal tıraşı olurken de Jilet kullanacak ve bana diyor ki sen git bana sabun al gelsene ve da tıraş köpüğü al gelsene ben tıraş olacağım dediğinde Adam çocuk eline parayı alıyor dışarıya çıkıyor telefonla bizi diyor ki Ya abim ben şimdi tıraş olacak hani da diyor jiletle kökten kesmek dört mezhebe göre haram ya Şimdi ben gidip bu abime diyor sabun alacağım Ben diyor bu adamın işleyici harama günah ortak olabilir miyim? Halbuki tıl tıl meseleler değil mi? Çok küçük kız ne olacak? Yine, ama çocuk öyle bir güzel yaşamış ki, öyle bir İslam'ı hisselleştirmiş ki olmaz diyor. Küçük şey ama olmaz. Peki kın gibi görebilirsiniz ama enes Malik öyle demiyor. Buharda geçen rivayette. Sahabenin, affedersiniz, tabiinin en büyük alimlerini görüyor enes Malik. Sahabeden en uzun yaşayanlar arasında yer alıyor. Onların bazen böyle ufak tefek günahlarına şahit olunca diyor ki Vallahi sizler diyor Bazı günahları diyor kıldan küçük görüyorsunuz Yani bir şey olmaz diyorsunuz Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yerinde biz onlara helak edici şeylerden sayıyorduk yani Size göre kıl değil mi? bir şey ne olacak? Sabun alsın gelsin Ne olacak? Ama Allah razı olsun o şunu öyle bir hissedeştirmiş ki Sabun almaktan vazgeçti Parayı kesmek. Sen ya arama aramadı Süsen ben de kendisine sana ayak o zaman kabul etme. Allah tarı böyle takpalom he güzel nasıl veriyorsun kardeşler? Yani bunlar dedim ya bazen sen önüne böyle nasihatlar aklından geliyor. Allah tarı sana diyor ki nasihat alacaksın mı? Almıyorsun. Ha? Faranca kullara ne güzel işler yapıyorlar. Bak faranca adama ne güzel amel ediyor, ne güzel yaşıyor İslam'ı. Sen niye yaşamıyorsun? bak adam kurtuyu demiyor, suya sabun, sabana dokunmayacaksın demiyor, bir tıraş köpünü alırken bile nasıl tipiz, sen niye öyle olmuyorsun, başka Allah tavzından sen karşına getirdik Ya Rabbi yaşayamıyoruz ki, zaman yok, müsait değiliz, iş durumları şöyle böyle, zaman biraz değişti, zaman değişiyor ama takvara olan kullar niye değişmiyor, aslında zaman değişen zaman bu kardeşler? Değişen bizim maalesef maalesef hasfetti, hasfetti doğru kalplerimiz. Başka bir şey değil. Bizim kalplerimiz arıza, kalplerimiz hastan, kalplerimiz ham, bir türlü orgunlaşmıyor maalesef. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedik bizim için örnektir. Ama Allah'a kavuşmayı umanlar için, ahiret gününe umanlar için ve Allah'ı çok da zikredenler için peygamber sizin için örnektir. Allah'ı çokça zikrettin mi? Tamamdır. Bir tane sahabe geliyor Allah Resulallah aleyhissalatü vesselam'a diyor ki Ya Resulallah ben sana ne kadar getirir getirip duadayım? Her Herhalde diyor dualarımın dörtte birini sana ayırsam yeter. Peygamber diyor ki sen bilirsin ama az gibi. O zaman dörtte ikisin. Peygamber diyor sen bilirsin ama az gibi. Dörtte üçü aynı şekilde cevap verir. O zaman ben de bundan sonra dualarımın hepsini sana salavat getireceğim. Sana dua edeceğim, kendime dua edeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki işte sen böyle yaparsan Allah senin bütün santrali giderir. Yani mesele Allah tarih çok sıkılır böyle kardeşler. Günaha düşüyorsun. İnsanın günaha düşme anına bir bakın. Allah'a zikirden kafirte kaldığı anda insan günaha düşüyor. Bugün kendi günahlarınızı getirin masaya yatırın. Orada kendi günahlarınızın o anda aslında siz Allah'ın zikrinden uzaklaştığınızı gösterin. En büyük gelir var orada. İşte kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnektir. Bunu bizim bir şekilde alalım. Bu bir şekilde dursun. Bizim için dedik ki değişim Ahzab Suresi 21'den. Ahzab Suresi 21'den. Birkaç örnek var da vaktimiz doluyor. Fazla girmeyelim. Bir başka mesele ise ikinci Diyelim dertlerimize çare, ilaç olacak olan ikinci etken ise Allah Resulü ve Vesselam'ın saha, Medine'de sahabe uygulamış olduğu o oray. Medine'ye geliyor, Allah Resulü, Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor. Bir köşesine Ashab-ı Suffa'yı kuruyor. İlim veren yetişmiş olduğu bir yurt gibi bir şey yapıyor odada. Daha sonra başka bölümlere hanımlarının odasını yapıyor. Aslında her bir oda bir üniversite. Ve Allaha Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan ümmetine sesleniyor. Peygamber büyük bir muallim, onun önüne gelen alem, alemdeki insanlar ise öğrenci konumunda. Ve sahabeler gelir peygamberden bir hadis istiyorlar, bir ayet istiyorlar. Öyle bir hale geliyor ki kardeşler, ilimleri az, amelleri fazla. O ashab-ı o peygamberin küçücük mescidinden öyle adamlar çıkıyor ki şaşırıp kalıyoruz. Aynı günümüzdeki o kirasını almayan çocuk misali böyle takva sahibi sahabeler ortaya çıkıyor. Mesela sahabe Bedir'e iniyor. Elinde hurma var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki ey Allah'ın Resulü hani buradan mı cennete gidilecek? Hani buradan mı cennete yürüyeceğiz? Peygamber'dir evet buradan cennete gideceğiz. Vay be diyor. Vay be. Peygamber cenneti anlatmış. Adam diyor ki geliştiği yerle gök arası kadar cennet ha. Peygamber diyor ki niye şaşırdın ki? ya Rasulullah sadece onlardan olmak istedim. Yani cennet ehilinden olmak istedim. Vallahi bu sahabenin ilmi en alt derecede ki kardeşlerimizin ilmi kadar yok ama adam cennete aşka, cennete hasta. Onlardan olmak istiyorum ya Rasulullah. Allah Rasulü diyor sen onlardansın. Anlıyor ki cennete buradan gidiyor. Cennetin tapsı açılmış. Sahabe de kapının önüne gelmiş. Diyor ki eğer bu şu elinde görmüş olduğun hurmaları yiyecek kadar yaşayacaksan. Çok uzun bir hayat. Elindeki hurmaları bir insan başlapalıyor kardeşler. İyi bir yiyece olsa arada bir iki dakikada bitirir değil mi? Ben fazla beş dakika. Elimdeki hurmalar. O sahabe cennetle arasında 5 dakika kalmış. Ne duracağım diyor ya? Önümde cennet duruyor. 5 dakika bile beklemeden diyor elimdeki hurmalar el nardır? Tersini yere atlatıyor. Savaşta giriyor, şehit oluyor, cennetin kapısından giriyor şey Bu adamlar az ilimle çok şeyler öğrenmişler. Çok şey. Akbulüb-i anh diyor ki Allah Resulü bize 10 ayet öğretirdi. 10 ayetle amel ederdik, iman ederdik, amel ederdik, sonra diğer 10 ayete geçerdik. Yani anlayacağınız peygamber onlara şu sırrı verdi, o sıra bizden ayrılmamız lazım. İman, ilim, amel. Eğer bir insanın ilmi artıyorsa, ameli azalıyorsa o ilimden bir hayır gelmez, anlık gelmez. Bir insan ilim öğreniyorsa, kibri artıyorsa o adam hemen geri dönsün. İlim öğrenmesin. Çünkü bu adam ilerlediği zaman şeytanın düdüğü olur. İlerlemesin fazla. Ama en önemlisi nedir? İnsan ilmi öğrendikçe tatvasının da artmasın. Ki sahabeler ne diyor? Asıl ilim, çok rivayetler biriktirmek, çok marmat toplamak değildir. el وَلَعِلْمَا diyor. Asıl ilim, haşyetli, Allah'tan korkmaktır. Hz. Ömer diyor ki ben Bakara Suresi'nin bir senede ezberledim, diyorlar ki nasıl, diyor ancak diyor, amel etmem ancak bir seneyi buldu. Tabi bunlar sahabe kardeşler bunlar bizim için örnek insanlar. İman edeceksin, ilim öğreneceksin, ameline de dikkat edeceksin, eğer sen böyle edersen kurtulursun ancak eğer sen gerçekten hakiki manada iman edersen buraya gelip de buradan almış olduğun nasihatleri okumuş olduğun kitaplarından iptelenip de altını çizmiş olduğun o güzel manumatlardan istifade edip bir namaza durduğun zaman namazın değişiyorsan sen bu işin olmuştur hanzara gibi olmuşsundur hanzara zifaf gecesine giriyor sabahında o bilalin sesini işittiği vakit adam kendinden geçiyor ya kendinden geçiyor Hanımın kapıda uyarıyor dur, banyo yapmadın, nereye gidiyorsun, mustetmen lazım, görmüyor musun? Bilal çağırıyor, yani peygamber çağırıyor, Allah Resulü ve Vesselam çağırıyor, Enfal suresinde diyor ya Allah ve Resulü bir şey çağırdığı zaman hemen icabet edin, icabet etmeyin bir sahabeyi gördüğünde peygamber ve Vesselam niye icabet etmedin diyor, o sahabe namaza durmuş, peygamber diyor ki buraya gel, Adam icabet etmeyecek peygamber onu azarlıyor diyor Allah'ta demiyor mu Allah arasında bir şey sizi çağırdığı zaman icabet edin. Hanzara gibi, Hanzara. İcabet edeceksin. Yeni bir malumat duydun mu, yeni bir hadis duydun mu, Hanzara gibi koşacaksın. Melekler ellerindeki tepsilerle gelip, o güzel cennet suyuyla Hanzara'ya husut Eğer sen de gerçekten öğrenmiş olduğun ilimle amir edersen sen de Hanzara gibi olursun. Esas olan kardeşler onlar gibi hayat yaşamaktır. Eğer öğrenmiş olduğum bir şeyde kardeşler, namazın değişiyorsan, namazın değişiyorsan, evdeki durumun değişiyorsan, gerçekten sen öğrenmiş olduğunun elinde fayda var. Ben kısa bir şey söyleyeyim ondan sonra kapatacağım. Bir insan ben acaba düzgün müyüm değil dediğinde şöyle bir şey yapsın. Mesela evdeki çocuğunuza deyin ki ne? Hele yavrum babanı bir anlatsana. Hanımınıza değil ki hele bir kozanı bana anlatsan Mesela Eğer evlet diyorsa ki Vallahi normalde insan Annesini babasını dünyaya geldiğinde seçemez Ama ben bu dünyaya gelsem Vallahi aynı babayı Aynı anneyi tekrardan seçerim diyorsan Sen bir numara babasından Eğer aman aman ya Ne yüzü yüzmeye Bu dünyada çekiyorum şey bir de daha bir dünyaya geleceğim Bir daha çekeceğim bu adamın yüzünü diyorsan Sen bitmişsin demektir namaza durduğun vakit Allah'la ilişkini kuramıyorsan, Allah'la bağlantı kuramıyorsan, sen öğrenmiş olduğun ilimden, ilim amel etmiyorsun demektir. Sabah namazı geldiği zaman kalkamıyorsan sen amel etmiyorsun demektir. Sohbet meclislerinde zamanı geldiğinde başka yerlerde cirit atıyorsan sen İslam dininin hiçbir şey anlamamışsın demektir. Bundan dolayı kardeşler en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahabeler nasıl koştuysa bizim de o derece koşmamız gerekiyor eğer koşarsa kazananlardan olacağız ne diyor Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam Ya Rabbi razı olman için hemen gel o zaman biz de diyeceğiz ki Ya Rabbi hemen gel benden razı olasın diye hemen gel zira Allah sevdiği kullarını yanına çeker alır. evet kardeşler bu da özellikle bizim usveyi i Hasen'e en güzel örnek Muhammed Aleyhisselam sohbet seslilerinin inşallah ilkini oluşturdu bu. Bundan sonra yine bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatından böyle kasarlar sunaraktan nasıl kamil manada mümin olabiliriz, nasıl, nasıl ahlak sahibiler Müslüman olabiliriz onu inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Bundan dolayı inşallah sohbet seslilerini kaçırmamaya gayret ederim, çalışalım Allah sizden de bizlerden de razı olsun. Allah kötü ahlaklarımızı düzeltmeye bizlere nasip eylesin. Allah düz görünüşünden daha ziyade kalplerine önem veren Müslümanlardan bizi kılsın. Allah Azze ve Celle ahireti uman, Allah'a kavuşmayı arzulayan ve Allah'ı çokça zikredip de peygamberin önüne kalan kullarından bizi erlesin. inşallah Aymini Subhaneke Allahümme neşeden la ilahe illan tenasla vüken atubu ileyh el